Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şimdi Önceki ayeti kerimelerde Çok etkileyici bir Örnekten bahsedildi Şimdi Bu örnekte Söz edilen hale Düşmemek için Cenab-ı Allah Alınması gereken tedbiri Takınılması gereken ...duruşu, tutumu ifade ediyor. Ve diyor ki... ...fekülü... ...fayı sebebiyye olarak kabul etmek mümkündür. İşte bu anlatılanlar sebebiyle... ...fekülü mimme razaqekumullahu halalen tayyiba. Evvela şuna dikkat edin diyor. Allah'ın size ihsan ettiği rızıktan... Helal ve hoş olarak, temiz olarak yiyiniz. Bakın, küfrün en büyük özelliği nimetin sahibini inkar etmek ve tanımamaktır. Türkçe'de biz nimete karşı çıkana ne diyoruz? İyiliği kabul etmeyene veya iyiliğe kötülükle karşılık verene ne diyoruz? Nankör diyoruz. Nan ekmek demek. Kör de görmeyen demek. Yani nimetin sembolü olan nimetin sembolü olan o ekmeği yapılan iyiliği san edilen birisi sana ekmek vermiş, açken doyurmuş ve sen onun bu nimetini, bu iyiliğini hiç hesaba katmadan kötülükle karşılık veriyor. İşte bu durumdaki kişiye ne deniyor? Nankör diyor. Nan ekmek nimetine karşı kör kesiliyor. Nimetlerin, Bütün nimetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Onun için evvela mimme razakeküm diyerek Cenab-ı Allah... Rızkın sahibinin kim olduğuna bitti dikkatlerimizi çekiyor. Ondan sonra fekülü diyor, rızkınızı ben veriyorum, artık yiyebilirsiniz diyor. Bunu bilerek yiyiniz diyor. Nimet benim. Dolayısıyla o nimetten hasbel kadar birisine bir şeyler vereceğin zaman sakın sen. O nimetin sahibi senmişsin gibi bir eda, bir pozisyon, bir tavır takınma. Nimetin sahibi benim. Bunu rızık olarak veren de benim. Dolayısıyla sana çok verdim diye, birisine daha az verdim diye, o az verdiğimi senden yararlandırdığım takdirde, ona karşı nimetin sahibi senmişsin gibi ne yapacaksın? Davranmayacaksın. Kur'an-ı Kerim'in üslubundaki incelikler o kadar büyük ki. Gerçekten. Yani idraklerimiz bunları kavramaya yetmez. Dillerimiz belki idrak ettiklerimizi anlatmaya yetmez. Yani anlattıklarımız idrak etmemiz gerekenlerin çok iyi bir kısmıdır. Çünkü hem bütün manaları, buyrukları anlamaya yetmiyor idrakimiz hem de idrak ettiğimiz kadarını da çoğu zaman anlatmaktan aciz kalıyoruz. Onun için, Cenab-ı Allah'ın her bir kişiye de nasip edeceği idrak ayrı ayrı olduğu için, hepimizin ayrıca bir de Kur'an-ı Kerim'i daha iyi idrak etmek, kavramak için müstakil olarak okumayı ihmal etmeyeceğiz. Her gün muayyen olarak, az veya çok, Mutlaka Kur'an okuyalım. Kur'an okumadan bir günümüz geçmesin. Bu bir sayfada olabilir. Bir yaprakta olabilir. Bir cüzün dörtte biri de olabilir. Beşte biri de olabilir. Ama mutlaka olsun. Kur'ansız günümüz geçmesin. فَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُّ اللّٰهَا فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ diyor. Sakın diyor, Allah'ı unuttukları için Allah'ın da kendilerine, kendilerini unutturduğu kimselerden olmayın. Allah'ı hatırlamanın en güzel yolu Allah'ın dinini yaşamaktır. Allah'ın dinini tekrar tekrar yaşamanın en güçlü dinamiklerinden birisi, Kur'an okumaktır. Kur'an okudukça, Kur'an'ın nesini yaşayıp, ne kadarını yaşayıp, ne kadarını yaşamadığımızla yüzleşiriz. Kur'an'ın ehemmiyeti, burada okumanın ehemmiyeti bu. İşte Cenab-ı Allah diyor ki evvela, fekulu مِمَّا رَزَكَكُمُ halalen هَلَالًا Nimetin, rızkın sahibini bildiğimiz zaman, o rızkın sahibine karşı nankörlük etmeyiz. Allah'ın izniyle. İman çünkü bunu gerektiriyor. Helalem <gülüyor> tayyiba. Öyle önünüze geleni yemeyin. Yiyemezsiniz. Helal olacak ve sizin o yediğiniz helal de ayrıca tertemiz olacak. Helalı tekit etmek için gelmiş bu sıfat. Cenab-ı Allah bizlere neyin helal, neyin haram olduğunu açıklamış. Biraz sonra ayet-i kerime de gelecek. Nedir helal, nedir helal olacak? Veşkuru nimetallah. İyin ve Allah'ın size ihsan ettiği nimetlere şükredin. Surenin sonunda... İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın nimetlerine şükreden bir kul olduğundan bahsedilecek. Onun gibi şükreden. Nasıl şükretti İbrahim Aleyhisselam? Efendim misafirsiz yemeğe oturmadı mı? O şükürlerinden bir şükürtür. İbrahim Aleyhisselam nasıl şükretti? Git oğlunu ve kızını ekin bitmeyen vadide bırak dedi. Hiç tereddütsüz yaptı. Al oğlunu kes dedi. Tereddütsüz emre itaat etti. Şükür budur. Şükür tereddütsüz Cenab-ı Rabbül Alemin'in emrine teslim olmak. Yoksa Ya Rabbi şükür Elhamdülillah falan elbette bu şükrün başıdır. Fakat Fakat Şükür her halükarda Allah'a itaatin sınırlarının dışına çıkmamaktır. Severek ve isteyerek Allah'ın emrine boyun eğmektir. Ne kadar yüksek bir makamdan bahsettiğimin farkındayım. Kolay değil. Kolay olmadığını biliyoruz. Fakat Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'ı surenin sonunda sonlarına doğru işte şükrün ifade edindeyse bir abidesi bir sembolü olarak karşımıza dikiyor. Şükür budur diyor. Örneği bu. Ne kadar ona yaklaşabilirsek o derece şükredenlerden oluruz. Ha, şunu da ihmal etmeyelim. Rabbimiz gücümüzün kaldıramayacağı ağır yüklerle bizleri sınar. Yükleme bizlere ya, işin esası bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam çok ızdırap çeken çok ağır hasta bir sahabinin yanına gidiyor. Merak ediyor. Diyor ya sen hiçbir dua yapıyor muydun kendine beddua mahiyetinde? Ya Resulallah hatırlamıyorum ama şöyle bir dua yapıyordum. Ya Rabbi eğer beni ahirette azaplandıracaksan o azabı bana dünyada ver de ahirete bir şey kalmasın. Bu manada dua ediyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam subhanallah diyor. Senin buna gücün yetmez ki. Buna gücün yetmez ki. Neden? Rabbim takatimin yetmeyeceği şeyler yükleme. Rab'bim bana af ve afiyet nasip etmedi diyor. Buna gücün yetmez diyor. Öyle kimse maazallah Allah karşı böyle teşbih daha kalmasın. Öyle şampiyonluğa kalkışmasın ha. Allah'a meydan okurcasına ne, ne biz kimiz ya? Aleyhisselam diyor ki bir gün asabikirama Allah'tan afiyet isteyin diyor. Sahabe pek önemli bir şey değilmiş gibi. Peygamber aleyhissalatü hadisten öyle anlıyoruz yani. Peygamber bu sefer kızıyor. Allah'tan afiyet isteyin dedim diyor. Çünkü hiçbir kula dünya ve ahirette afiyet kadar büyük bir nimet verilmemiştir. Çünkü afiyeti sadece bir sağlık beden afiyeti zannettiler. Elbette o da büyük bir nimettir. Fakat dünya ve ahirette afiyet ne demek? Dinin, dünyada dinin selameti ahirette de cehennemden ve azaptan kurtulmaktır. Onun için selüllahe le afiyet afiyet musibetlerden belalardan sıkıntılardan afiyette olmak. yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dua buyuruyor? Ve la tec'al musibetena fi dinina. Allahu ekber. Musibetimizi dinimizde kılma ya Rabbi. Dinimizde bize musibet takdir buyurma. Niçin? Çünkü din adına girişilecek, karşı karşıya kalınacak kayıp kadar hiçbir büyük bir kayıp büyük değildir. Böyle. Ashab-ı bunu çok iyi idrak etmişti. O yüce sahabi kadın Uhud'da ne diyor? Resullaha şehit edildiği haberini alıyor. Vefat etti, öldürüldüğü haberini alıyor. Tel asla evinden dışarı çıkıyor. Gazilere rastlıyor. Kardeşin öldü diyorlar. Hiç aldırmıyor. Rasullah nasıl diyor. Devam ediyor. Kocan öldü diyorlar. Hiç önemsemiyor. Rasullah nasıl diyor. O nasıl diyor. Kardeşi oğlu babası şehit düşmüş ve üçü de ona haber veriliyor. Hiç umursamıyor. Bu büyük bir iman. Biz başarabilir miyiz? Vallahi çok çok zor. Allah korusun. Resulullah'ı görünce ne diyor? Kullu musibetin ba'daka celal ya Resulullah. Sen hayattasın ya. Sen hayatta olduktan sonra her musibet ehemmiyetsizdir ey Allah'ın Resulü. İmam budur. Dinde musibetin değerini bilen bir kadınla karşı karşıyayız. Dinde musibetin değerini biliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta kalması çünkü onun için çok büyük bir ehemmiyettir. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde kalk diyor Resulullah'ın hayattayken ziyaret ettiği bir yaşlı kadın vardı. Biz de onu ziyarete gidelim. Gidiyorlar. Kadıncağız ağlıyor. Uzun bir süre ağlıyor. Ben diyor Resulullah'ı kaybettik diye ağlamıyor. O vefat etti. Dolayısıyla semadan gelen haber kesildi. Onu kaybettiğimiz ağlıyor. Şu yaşlı kadındaki ince anlayışa bakın. Onun gidişiyle bizim semadan vahye bakışına bakın. Vahyi ne kadar büyük bir rahmet görüyor. Onu kaybettik diye ağlıyorum diyor, üzülüyorum. Diyor. İşte bunlar dinde musibetin örnekleridir. Ve en büyük musibet dediğimiz gibi rızık başta olmak üzere bütün mükevvelatın, kainatın, bütün işlerinin Allah'ın eliyle, kudretiyle, takdir ve hükmüyle cereyan ettiğini unutmak, hatırlamamak. O ahkemül hakimindir. Hükmü en sallam ve en güçlü olandır. Nimet Allah'ın Allah nimetine şükredin. İn kuntum iyyâhu te'budun. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız böyle yapacaksınız. Allah'ın rızkı Sahibi olduğunu bileceksiniz. Rızık yalnız onun elindedir. Bileceğiz. Helal ve temiz olarak yiyeceğiz. Allah'ın nimetine şükredeceğiz. Ona ibadetin göstergeleridir bunlar. Şükür ne? Dil ile şükür. Kalb ile şükür. Amel ile şükür. Kalbiniz Allah'ın nimetlerine karşı daima minnetle dolu olacak. <gülüyor> Diliniz kalbinizin minnetini ifade edecek yeri geldikçe. Kulların önünde, başkaların önünde. Niçin cenab Allah ne diyor Resulullah? Ve emma bi nimeti rabbike Hiç durma. Rabbinin nimetini anlat anlat dur. Anlattıkça anlat. Rabbimin benim üzerimde şu kadar nimeti var diyeceksin. Yoksa ne bileyim kim söylemişse münasip midir hatırlatmak değil mi o da ayrı bir şey. Rabbim bana bir nimeti varsa o da sensin. Böyle şey olur mu ya? Rabbin nimeti bir mi? Tek bir tane midir? Saymaya kalkışırsanız birer birer değil türleri cinsleriyle dahi sayamazsınız. Mümkün değil. Peki Allah'ın rızkından helal ve hoş olanları nasıl ayırt edeceğiz? İşte ayet-i kerime bunu belirtiyor. İman ile amelin özellikle helal yemeye çalışmanın iman ile birbiri, iman ile ne kadar irtibatlı olduğunu bu ayet-i kerime çok açık ve vazhız bir şekilde ortaya koyuyor. Bu husustaki en açık ayetlerden birisidir. Okuyacağımız ayet-i kerime. ma harrame aleikumul meyteh. O size ancak ve ancak meyteyi, meyte şeriatın öngördüğü şekilde kesilmeyen, öyle kesildiği takdirde ancak yenilebilen hayvandır. Yani eti yenilebilir olmakla birlikte şeriatın öngördüğü şekilde, Allah'ın adı anılarak Allah adına ve Allah'ın emrettiği şekilde kesilmeyen hayvandır. Meyte, leş, Türkçedeki. Ve deme, kan. Burada kan mutlak olarak zikrediliyor. Başka yerde mesfuh kaydı zikrediliyor. Yani akma, akacak kadar çok olan kan. Yani mesela. Kesilmiş hayvanların, şerhan kesilmiş olan hayvanın damarındaki kan böyle değil. Karaciğerdeki kan böyle değil. Tamam mı? O değil. Burada mutlak olarak zikredilmişse de başka ayetlerde kayıtlı olarak Evdeme mesruhen diyor mesela. Ak, akmış olan kan, kesilirken hayvanın akan kanı, cahiliye dönemi de kan yeniyordu maazallah. Kurutulurdu kan güneşte ve onu bir şekilde bir şeyler karıştırarak az önce bahsettiğimiz gibi deve tüyüyle veya başka şeylerle koyun yünleriyle falan pişirir diyor yenilir bir şey mi bilmiyorum yani maazallah haram da olmasa bile yutulur bir şey mi sanmıyorum ama yiyorlarmış. Şey. Walham al khinzir ve domuz eti domuz eti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in fesahat ve belagatını ifade ederindeyse bazen ı, ıskalayanlar lafızlara takılıp kalıyorlar. Çok büyük bir alim Cenab-ı Allah rahmet eylesin. İbn-i hazm Ezzahiri gerçekten büyük bir alim. Eserleri pek büyük bir alim olduğunun en önemli tanığı. Ama zahirilik insanı bazen öyle bir zorluğa sokuyor ki Kur'an'ın lafızlarının delaletlerini böyle büyük bir alim, bir müçtehit olsa bile ifade neredeyse ıskalamaya sebep oluyor. Domuz hala günümüzde bile çeşitli maksatlar dahi iştirak etse bile asıl olarak niçin beslenir? Eti için beslenir. Eti için beslenir. Eskiden de böyle, Günümüzde de böyledir. Evcil domuzlar, yabani domuzlar bile eğer e, avlanılacak, yenilecekse etleri için avlanılır. Yahları için, postu için falan değil. Asıl olan o. Ha. İbn Hazm ve günümüzde de bazı kimseler efendim Cenab-ı Allah Domuzun etini haram kılmıştır. Dolayısıyla domuzun başka şeylerinden istifade etmek caizdir. Niye? Buradan hareket ediyorlar. Ha. Dediğim gibi ıskalamaktır bu. yoksa maazallah ayetin hükmünü inkar etmek? Değil. Diğer mezheplerin tamamında domuz etiyle bütün türevleriyle ifade edilirse, bugün hani birçok manada ticari malların üzerine yazdıkları gibi domuz ve domuz türevleri kullanılmamaktadır türevleriyle etiyle de türevleriyle de bütün mezheplerde dört mezhepte haramdır. Zahiri mezhebi Hanefi. Ve ma uhilla liğayrillahi bih. bu çok önemli. Biz bütün hayırlı işlerimize kitabı kelime okumaya, yemeğimizi yemeye vesaire. Helal olan her bir şeyi kullandığımız zaman ...Besmele ile başlarız. Ne demek Bismillah? Bu nimetin sahibi Allah'tır. Bu nimetten bana faydalanma imkanını bahşeden O'dur. Ve bunu bana helal kılmıştır. Ben O'nun helal kılması dolayısıyla O'nun adına bu tasarrufta bulunabiliyorum. O bana bu yetkiyi, bu imkanı, bu selahiyeti verdiği için bunu kullanıyorum. Ama... ...bu hayvanı da Allah adına kesiyor. Allah bana müsaade ettiği için... ...koyunu yemeyi kesmeyi bana müsaade etti ama... ...domuzu hayır etmedi. Onun için... ...helal olan... ...Allah adına kesildiği takdirde... ...helal olan bir hayvan... ...Allah'tan başkası adına kesildiği zaman... ...domuz olmasa dahi haramdır. Domuz gibi haram olur. Burada... Ayet-i Kerime'nin bu bölümünün özellikle işaret ettiği önemli gerçek şudur. Müslüman, yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın halifesidir. Onun adına, onun verdiği yetkiyle tasarrufta bulunduğu zaman yaptığı tasarruflar mertebesine ve türüne göre helalden başlar, ibadete kadar yükselir. Ama helal Allah adına tasarrufta bulunulmazsa, özü itibariyle helal dahi olsa haram ve hatta yerine göre şirke kadar ulaşır. Allah'ın helal kıldığı bir hayvanı Allah adına kesmek onu helal eder. Ve sahibi mümin olur, mümindir, mümin olduğu için böyle yapar. Fakat Allah'ın yenilmesini helal kıldığı bir hayvanı, Allah'tan başkası adına keserek ortaya koyarsa, keserse daha doğrusu maazallah şirk olur kestiği de Müslümana haramdır. <gülüyor> <gülüyor> Ve demek. Yani Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen de haramdır. Onun için Cenab-ı Allah eğer bir başka ayet-i kerimede Yahudilerin ve Hristiyanların kestiklerini yiyebilirsiniz dememiş olsaydı Maide Suresi'nin baş taraflarında onlar da Allah'ın adında Allah'tan başkası adına kesseler kesmeleri vesaireci bize helal olmazdı. He, bazı mezhep alimleri derler ki Yahudi ve Hristiyan dahi Allah'tan başkasının adına keserse Kesen Yahudi ve Hristiyan da olsa yenilmez demişlerdir. Maliki alimleri bilhassa derler ki hayır efendim. Cenab-ı Allah Yahudilerin ve Hristiyanların kestiklerini bize mutlak olarak helal kılmıştır. Allah'ın adını anmak kaydı onlar için söz konusu değildir. Allah'ın adını anmak kaydı Müslüman içindir. Demişlerdir. Böyle ufak bir ayrıntı var. Bunu da biliniz. Niçin biliyoruz? Faydası ne? Faydası şu olur. Gidersiniz, yemek yemek durumundasınız. Yani İslam ülkelerinin dışında, başka yerlerde şey değil. Hani bu hükmü bilirseniz bazen ona göre amel edip hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Ama yok ben bu ruhsatı mezheplerde olsa dahi kullanmak istemiyorum. ...derseniz o da sizin bileceğiniz bir iştir. Hayran alakayır dedikleri gibi. Hayır, Resulü'ne hayır olur size ait bir şey. İslam vakaanın dinidir. Gerçekçi bir dindir. Bunu haram kıldı ama... ...Cenabı Allah haramlarını kayıtsız ve şartsız... ...kılmıyor. Geçen dersimizde gördük. Zorlama altında kalbi iman ile mutmain olmak şartıyla küfür sözünü söyleyenin kafir olmayacağını gördük ayet-i kerimede değil mi? Ammar bin Yasir örneğinde ve benzerlerinde oldu. Burada da gerçeğin dini olduğunu görüyoruz bu ayet-i kerimede. Bakın haramları zikretti. Ama diyor Femenid turra Femenid turra Kim mecbur kalırsa, çaresiz kalırsa yani bu sözü edilen haramlardan başka yiyecek bir şey bulamıyor ve yemezse çaresizlikten ölecek veya bir tarafı sakat kalacak. Ölmesi şart değil. Yemezse bir tarafı mesele sakat kalabilecek olur mu? Olur. Ama kim çaresiz kalırsa gayra bâgın ve lâ Başkasının hakkına saldırmamak ve sınırları aşmamak, düşmanlık etmemek üzere yiyebilir demektir. Ayet-i Kerime burada ne yapılıyor? Manası gelmiyor. Diğer ayetlerden olsun, şeyden olsun, yiyebilir manası ayet-i kerimenin muhtevasında var. Ama kim mecbur kalırsa haddi aşmadan ve saldırmamak üzere yiyebilir manası da. Hanefi mezhebi dışındaki mezhepler der ki bir kimsenin zaruret halinde haramdan yiyebilmesi için masiyet halinde olmaması lazım. Yani yoldadır faraza veya İslam devletinden meşru otoriteye baş kaldırmıştır. Öyle birilerinin İsrail'e meşru otorite dedikleri değil. İslam otoritesinden bahsediyoruz. İsrail'in kendisi her şeyine gayri meşru. Otoritesi nasıl meşru olur? Bundan Allah'a sığınmak gerek. Varlığı zulüm. Zulmün daniskası. İsteyen İsrail tarihini İngilizlerden Saykı Spiko anlaşmalarından itibaren okusun bakayım. Öyle şey olur mu? Geçelim onu. Allah şaşırtmasın ya. Yani. Allah şaşırtmasın. Allah'ın şaşırttığına diyor yol gösterecek kimseyi bulamazsın. Diyor. Allah muhafaza. İslam Devleti'nin meşru otoritesine diyelim ki baş kaldıran bir kimse. Mecbur kaldı diyor bu ruhsattan istifade edemez diyor. Yani ruhsatlardan istifade etmek için masiyet halinde olmamayı şart koşmuşlar. Çünkü Allah'a itaat halinde hem isyan edecek hem Allah'ın esnalarından istifade edecek böyle zaruretlerden olmaz diyorlar. Vallahi doğrusunu isterseniz ince bir almayı. Bir kimse gidecek, birisini öldürecek yolda. Namazını kast edemez diyor. Namazını kast edemez. Yani dört rekatlik farzları iki rekat olarak kılamaz diyorlar. Çünkü bu diyor, seferin itaat olması şartına bağlıdır diyor. Hem isyan edecek hem de iki rekatı kılacak. Yok öyle bir şey diyor. Rusatlardan istifade edemezler bunlar. İnce bir anlayış gerçekten. Fıkıh işte budur zaten. Gayra <Gülüyor> bâhin vele adin. O zaman yerse fe inne allâhe gafurun rahîm. Şüphesiz Allah mağfireti pek bol, merhameti pek çok olandır. Bir önceki ayet-i kerime kadar hayati Müslümanlar için günümüzde idrak edilmesi, fark edilmesi, kavranılması çok önemli olan bir ayet-i ile daha karşı karşıya kalıyoruz. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِدَتُكُمُ الْكَذِرِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِرِ Lütfen dikkat buyurun. Allah'a karşı yalan uydurup iftira etmek için Dillerimizin yalan yere nitelendirdiği şekilde bu helaldir bu haramdır demeyin diyor. Allah'a iftira etmek suretiyle diyor. bakın Allah'a iftira nedir? Küfürdür. Allah'ın demediğini dedi demek nedir? Küfürdür. Sakın diyor. Dillerinizin yalan yere nitelendirdiği şekilde kafanıza göre bu helaldir, bu haramdır demeyin diyor. O takdirde Allah'a iftira etmiş oluyorsunuz. Niçin böyle mehal verdim bu sefer? Çünkü buradaki litefteru, lam-ı sayururet veya lam-ı akıbet dedikleri bir lam'dır. Sonunda Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz diyor yani. Akıbetten yaptığımız bu iş Allah'a iftira olur diyor. Elhamdülillah. Çünkü İslam'da helal ve haram kılmak yetkisi emir koymak yetkisi sadece Allahu Teala <gülüyor> Onun için hüküm koymak la hukme illa lillah manası budur. Celalü Peygamber ne diyor daha doğrusu Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Mustafa'ya selamdan naklen ayet kerime zikrediliyor bize Yusuf Suresi'nde. İnil hukmu illa lillah. Bazılarının zannettikleri gibi mesela efendime söyleyeyim demokrasiye bilmem ne vesaire hayır hayır öyle değil. Sadece ve sadece hüküm koymak yetkisi Allah'ındır. İl Arapçada hasır edatıdır burada. Yani münhasıran, yalnız ve yalnız. Manamu. İnil hukmu illa lillah. Arkası neyse geliyor? Emera elle te'abudu illa iyyah. Demek ki hüküm koymanın yalnız Allah'a ait olmasını kabul etmek, yalnızca Allah'a ibadet etmenin bir şartı veya ayrılmazıdır arkasından çünkü hemen o geliyor emara elle te'abudu illa iyyah sonra nasıl bitiyor ayet-i kerime zelike dîmül kayyum işte dosdoğru din eğrisi büyrüsü olmayan din sırat-ı müstakim olan din budur budur bizim Batıl sistemlerle meselemiz yok. Batıl sistemlerin bizimle İslam'la meselesi var. Onların meselesi Allah'la ifade elde meydan muharebesine girmelidir. Allah'a savaş açmış o nizamla. Dert onlarda, sıkıntı onlarda. Bakın rızıktan bahsettiği ayet-i kerime önce. Size bu rızkı veren mümininizle, kafirinizle insanlar benim diyor Cenab-ı Allah. Rızkınızı ben verdiğime göre, sizi bu imkanlara sahip kılan ben olduğuma göre, size bu dünyayı, bu kainatı müsahhar kılan, emrinize veren ben olduğuma göre, benim hükmüme uyacaksınız diyor. Mülk benim, hüküm benim diyor Cenab-ı Allah. Haramları şu kıldık, ben size hükümlerimde zulmetmiyorum diyor zıbdan Cenab-ı Allah. Niye? Bakın, bu kadar şey helal varken, meyteyi yemeyin diyor. E, kan yemeyin, domuz yemeyin. Allah'tan başkasının adına yemeyin. İlk üçü maddeten zararlı. Sonuncusu itikaden zarar. Tevhide zarar. Onun için önemli. Ve bir de zaruret olursa yiyebilirsiniz diyor. Bakın Cenabı Allah ben Malik'im, her şeyin sahibi benim, her şeyi koyan benim. O halde ben size istediğim gibi zorbalık dayatırım demiyor Allah Teala. Hükümlerinde rahmet var. Lütuf var. ihsan var. Onun için mesele bizim değil, bizim onlarla meselemiz yok. Onların bizimle meselesi var. Akidemizle meseleleri var. Mesele burada. Onun için Cenab-ı Allah onlara söylüyor. Bizlere, insanlığa söylüyor yani. Siz yapmayın diyor. Dillerinizin yalanı nitelendirdiği şekilde, yalan nitelemeyle bu helaldir, bu haramdır demeyin. Sonunda Allahü Teala'ya yalan uydurmuş olursunuz diyor. ''İnnellezîne yefterûne alâllâhî kezib, lâ yuflihûn.'' Allah'u Ekber. Şüphesiz Allah'a yalan uydurup düzenler, iftirada bulunanlar, dünyada da, ahirette de iflah olmazlar. ''Lâ yuflihûn.'' Nefh-i istikmaldir. Hiç iflah olmazlar. Nerede? Dünyada da, ahirette de. <Gülüyor> i̇flah ne? Felah bulmak Ne? umduklarını elde edebilmek, korktuklarından da emin olabilmek. Korkulardan emin, umdukları elde etmek, umulanlara sahip olabilmek iflah olmaktır. Allah'a yalan uyduranlar iflah olamazlar. İflah olamazlar. Metaun kalil ve lehum azabun elim. Azıcık bir yararlanma Yani Kimse zannetmesin ya Hani iflah olmayacaklardı Baksanıza işte Varlık içinde Yüzüp gidiyorlar Yedikleri önlerinde Yemedikleri arkalarında falan Ellerini sıcak sudan çıkartıp Soğuk suya daldırmıyorlar Hani iflah olmayacaklardı ha, Cenab-ı Allah diyor ki Buna bakmayın diyor Bu azıcık bir yararlanma ve onlara azap Arkasından can yakıcı bir azabın geleceği nimetin kıymetine O nimetten zevk bile alınmaz ki. Hala gaflet içerisindeyse o nimetin nimet olduğu da anlayamaz. Fark edilmez. Batı nimet içerisinde mi? Peki bu kadar intihar neyle izah edilir? Bu kadar boşanma neyle izah edilir? Uyuşturucu bağımlılığı neyle izah edilir? anlamsız cinayetler. Değil mi? Bir bakıyorsun ormanda gariban çocuklar veya genc çocuklar... ...tatillerini yapıyorlar, bir şeylerini yapıyorlar. Deli din biri gidiyor orada... Ki ...tarıyor yüz kişiye yakın kişiye... ...cinnet. Bu insanlar güya rahat ve huzur içerisinde... ...peki bu kadar işte... Ne bileyim yani top cinneti, futbol cinneti, başka cinnetler vesaireler neyin nesidir? Neyle izah edilir bunlar? İnsanlar kendilerini unutmak istiyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Öyle zannedildiği gibi büyük lütuflar, bilmedeler vesaireler değil. İnsanın içi rahat olmayınca, içinde bulunduğu ahvalin fazla kıymeti olmuyor ki. Hiçbir değer ifade etmiyor. Kalp huzuru. İşte bir, biraz fıkra anlatalım çok zengin birisinin işte paraza diyelim ki bir hizmetçisi var zenginin çoluğu çocuğu yok ama her şeyi var her akşam evine varıyor kös kös o hanıma hanım ona bakıyor ama akşam olduğu zaman da hizmetçilerinin evinden istifade yerindeyse sevinç çığlıkları gülmeler bilmemdeler de hiç denksilmiyoruz bir gün dayanamıyor. Soruyor Ya ne bu kardeşim neyiniz var sizin? Niye bu kadar neşelisiniz? Bu kadar keyiflisiniz? Vallahi diyor bizim böyle bir cevherimiz var, mücevherimiz var. Onu birbirimize atıyoruz. Hanım gülüyor, ben gülüyorum. Şakalaşıyoruz, gülüyor. Oo, hayat şey, keyfimize diyecek yok. Ya öyle mi diyor? kolay ne var? Gidiyor böyle en irisinden bir mücevher alıyor. O hanımı atıyor, hanım hanımı atıyor. Yok öyle bir şey. Gülmüyorlar, neşelenmiyorlar. Allah Allah diyor. Yani bunlar galiba mücevheri tutturamazdık falan. Farklı bir şey derken yine dayanamıyor. Ya ben de mücevheri aldım diyor. Ben de çeşitli çeşitli her çeşidinden aldık. En irisinden, en güzelinden, en pahalısından ne oluyor? Bizim diyor çocuğumuz var diyor. Çok seviyoruz onu. Onunla eğleniyoruz, onunla neşeleniyoruz. Bütün sıkıntılarımızı unutuyoruz. Mesele bu. İçinizin rahat ve huzur içerisinde olmasıdır nimete tat getiren. İçinizde rahat ve huzur yoksa sahip olduğunuz nimetlerin farkına bile varamazsınız. Tadını alamazsınız. İşte onun için Cenab-ı Allah diyor ki bakmayın diyor bunların nimet içerisinde yüzüyor gibi göründüklerine. Azıcık bir meta ve onlar için can yakıcı bir azap vardır. Abdullah bin Mesud. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okumasını çok dinlemeyi çok sevdiği sahabilerden birisi. Kim Kur'an-ı Kerim'i nazil olduğu tazelikte okumak istiyorsa Abdullah bin Mesud gibi okusun veya ondan dinlesin diyor. O kadar şey, o kadar güzel okuyor, o kadar tane tane o kadar etkileyici belki de. Diyor ki bütün dünya kalildir diyor. O azıcık bir metafayda diyor ya dünyanın tamamı olsa o bile azdır diyor. Ona göre diyor kimse öyle dünyalığı gözünde hiç büyütmeye kalkışmasın. Cenabı Allah'ın ona verdiği değer bu. Ve lehum azabun elîm. Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır. Ve alallezina hadu harramna ma qasasna aleike min qabl Yahudilere gelince daha önceleri sana anlattıklarımızı haram kılmıştık. Yani bir önceki ayette zikredilenler de onlara haram kılmıştı. Bir de başka ayetlerde var. Onlara bunların dışında haram kılınanlar da vardı. وَمَا غَلَمْنَاهُمْ ama biz onlara hiç zulmetmedik. Onların başına gelen azaplar, sıkıntılar dolayısıyla وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِيبُونَ Ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Dolayısıyla sizler de eğer bir gün gelip itaatsizlik edecek olursanız Kur'an'ın ilk bu hataplarına söyleniyor. Olursanız ve bunun karşılığında biz de Sizleri azaplandırırsak size zulmetmiş olmayacağız. Tıpkı günümüz Müslümanlarının bu hali dolayısıyla Allah'ın bizlere zulmetmediği gibi. Başınıza gelen her bir musibet ellerinizin kazandıkları sebebiyledir diyor Cenab-ı Allah. Ellerinizin kazandıkları sebebiyle hadis Şerif'te de diyor ki: Kim bir hayır bulursa Allah'a hamdetsin, kim de bir kötülükle karşılaşırsa kendisinden başkasını kunamasın. Mesela bu. Summa inna rabbaka lillezina amilus su'a bi cehalatin thumma tabu min ba'di zalika va aslihu inna min ba'diha laghafur rahim. 119. ayet-i kerimenin mealini verip kalalım. İnşallah gelecek haftadan nasip olursa devam ederiz. Sonra muhakkak Rabbin bilmeden kötülük işleyen sonra bunun arkasından tövbe edip hallerini düzeltenlere gelince evet şüphesiz Rabbin dersimizin başında bahsettiğimiz yine bir öznenin tekrarı var. Şüphesiz Rabbin ondan sonra gafurdur Rahimdir diyor. Cenabı Allah bizlere lutfuyla, rahmetiyle, mağfiretiyle muamele etsin. Ama ondan da önce bize işlediğimiz kötülüklerimizden ölmeden önce samimi olarak tövbe etmeyi nasip buyursun. Allah'ın rahmet ve bereketi hepiniz üzerine olsun.